Kırmızıyı sevdiğini bilseydim, hayallerim kıpkırmızı olurdu. İstanbul hala güneşin ardında, ufuklarında birkaç kara leke, birkaç kan pıhtısı dudaklarında. İstanbul hala sevimli mi sevimli ve hala bir tomurcuk tadında. Yürüyelim seninle İstanbul'da. Korkusuz bir rüyadır, bekler bizi Beykoz'da, Üsküdar'da. Birkaç kuğu, birkaç mahzun kuş tüyü, Yenilgisiz bir muamma gibidir. Arar buluşmayan ellerimizi, Deli rüzgar yine sarhoş, hovarda. Tam orada, çamlıca yokuşunda, Birkaç bulut çekelim gökyüzünden, Damarlarımızdan geçirelim ve birden Bırakalım suların üzerine. Sen bir defa konuş, Sen bir defa gül, Kumlu ebrular yapalım seninle, Serpmeli ebrular, Bülbül yuvası, Ercai menekşe, Gonca ve Sümbül, Yüzün bir ay gibi parlarken gecenin ortasında Yürüyelim seninle İstanbul'da Boğaziçi mağrur türkülerini Gözlerine baka baka söylesin Martılar üşüyünce Denizin sıcağında bulsunlar kalbimizi Anlayabilir misin neden çıban gibi büyür bağrımda, büyür de kelebek olur bu sızı. Kırmızıyı sevdiğini söyledin. Bu yüzden mi günlerdir İstanbul'da gül kokusu yayılan tepeler kırmızı, sular kırmızı. İstanbul bilmeli ki sahillerine mehtabı taşıyan senin bakışlarındır. İstanbul bilmeli ki limanlardan gemiler önce senin yüreğini açılır. Uzaklarda bir yerde toprağı öpmek için eğilen bahçıvanın parmaklarında fışkın sana doğru akan nehrin ağlayan suretidir. Bir elimizde umut, bir elimizde sevda. Yürüyelim seninle İstanbul'da Musiki kesilsin tükensin yazı Çaresiz kalınca mızrap ve şiir Ozan bir kenara bıraksın sazı Ressam fırçasına neden mi kızgın Tuvalde çizgiler Renkler kırmızı Kırmızıyı sevdiğini bilince Çekilir mi artık güllerin nazı? Anadolu kavağında her akşam, Burcu burcu bir rüyadır hayalin, Karanlık hüznünü düşürür dağa, Kuşlar kanat çırpar, Yıldızlar ağlar, Endamın her sabah iner toprağa, Hasret, yalnızlığı çoğaltan deniz Ayrılık, acıyla süzülür kandan Nefesin fermandır Topkapı Sarayı'nda Dönüşünü bekliyor rıhtımda şehzadeler Öylesine yorgun, mahzun ve candan İstanbul bir yanımda, sen bir yanımda Uykusundan uyanınca fırtına, dalgalar türkümüze aşina olur. Yüzümüze bakınca deniz fenerleri, sahibini arayan gemilerin çığlığıyla vurulur. Tarih intikamdır hainlerin ardında. İstanbul tarihin soylu anası. Biz bu yürüyüşü çiğdemlerden almışız. Sevdayı kız kulesinden, yalıların burukluğu altında, Geçiyoruz sokaklardan delice. Anlayabilir misin Beyhol'un da gezinen, Hayal kırıklığının benden türediğini? Anlayabilir misin, kırmızı neden böyle doldurur, Aynalara inleyen yüreğimi? Sana giden yolların kavşağında, bir adam direniyor izini bulmak için. Siliyor tan yerine akan alın terini. Ufkunda sapsarı umudun rengi. Mavi yetik, beyaz kızgın ve siyah. Arıyor sessizce kaybolan günlerini. Gülhanede simit satan çocuklar, nasıl anlasınlar ellerimizin neden böyle çekingen olduğunu. Ayasofya önünde tramvay bekleyenler, Gökyüzüne dokunurken bu acı, Kimdir diye sorsunlar içlerinden. Birlikte yürüyen iki yabancı. Biz gitsek de, İstanbul'da yine de, Yıllar yılı gezinmeli bu sızı. Benden bir yaralı şiir kalmalı, Senden bir tebessüm, Bir de kırmızı.